13. bölüm. O yaz pek çok çılgınca şey yapmış, türlü türlü badireler atlatmıştım. Ve New York'ta da ilk kez araba kullanmak bunların en delicelerinden biriydi. Bu durmadan korna çalan arabalardan, sürekli şehit değiştirmekten, boğucu tünellerden ve baş döndürücü köprülerden oluşan stresli bir bulanıklıktı. Ben sırtım terden sırılsıklan vaziyette, parmak eklemlerimin bembeyaz kesilmesi pahasına direksiyona sımsıkı yapışırken arkadaşlarım şu ya da bu tehlikeye dikkat etmem için bana bağırıp duruyordu. Her nasılsa sayısız kez oraya buraya çarpmamıza ramak kalmasına ve dönüşleri kaçırmamıza rağmen telefonundan yükselen soğuk kanlı ve ruhsuz sesin talimatları bizi hedefimizden yani C. Edgar Hoover Lisesi'nden bir blok öteye ulaştırmayı başardı. New York'un coğrafyasını pek bildiğim söylenemezdi. Buraya yalnızca bir kere. Onda da henüz küçük bir çocukken annemle babamla çıktığım bir seyahatte gelmiştim. Fakat Hoover Lisesi televizyon ya da filmlerden tanıdığım kentsel sembollerin hiçbirinin yakınında değildi. Burası Manhattan değil, Brooklyn'di. Hatta Brooklyn'in hakkında pek çok şey duyduğum hipster mahallelerinden biri bile değildi. Daha ziyade iç içe geçmiş kutu gibi... Eski evleri ve sokakların kenarlarını sıkış tepiş dolduran arabalarıyla banyoların daha pis, daha kalabalık bir versiyonu gibiydi. Okulu kolayca bulduk. Bir blok uzunluğunda yer yer pencerelerin delikler açtığı tuğla bir binaydı. Tabii minimum güvenlikli bir hapishane, atık su işletme tesisi ya da ona benzer bir kurumda olabilirdi. Fakat birkaç bin hassas gençliğini barındırmasına karar verilmişti. Diğer bir deyişle pek çok açıdan Florida'da gittiğim liseye benziyordu ve içeri girmeyi düşünmek bile ecel terleri dökmeme neden oluyordu. Öğleden sonranın ortalarıydı. Sokağın karşısında park ettik ve bir sonraki hamlemizi tartışırken arabada oturup binayı izlemeye koyulduk. Eee sizin şu detaylı plan nasıl şekilleniyor diye sordu Eno. Belki de içeri girip etrafı şöyle bir kolaçan etmeni izledim Milard. Gözümüze takılan kimse olur mu diye. Bu okula giden binlerce çocuk var dedim. Tuhaf olanı bakarak bulabileceğimizi hiç sanmıyorum. Yorulmadan bilemeyiz dedi Milard. Ve sonra esnedi. Yani denemeden demek istemiştim. Ben de yorgunum dedi Brovin. Beynim pelteye döndü. Benimki de dedim. Brovin, Paolo'nun verdiği termosu uzattı. Hala yarısı doluydu. Fakat soğuğu epey olmuştu. Ama onu görmek bile midemi bulandırdı. Hem tedirgin hem de yorgundum ve kahve beni iyice asabileştirmekten başka işe yaramıyordu. 24 saatten uzun süredir durdurak bilmeden yola devam etmiştik ve kontrolümü kaybetmeye başlıyordum. Okul zilinin çaldığını duyduk. 30 saniye kadar sonra ön kapılar savrularak açıldı ve çocuklar sel suları gibi dışarı akın etti. Yalnızca birkaç saniye içinde bahçe ergenlerle dolmuştu. Fırsat ayağımıza geldi dedi Brovin. Gözünüze tuhaf görünen kimse var mı? Mora boyadığı saçlarının kenarlarını kazıyıp tepesini uzatmış olan biri olan yanımızdaki kaldırıma çıktı. Peşinde de şalvara benzer pantolonu ve şal desenli asker botlarıyla bir kız vardı. Onları birbirinden acayip tarzları ve kılıkları olan yüzlerce başka çocuk izliyordu. Evet dede emma. Hepsi. Zaten işe yaramaz dedeno o. Eğer aradığımız kişi tehlikedeyse korkmuş olmalı. Ve korkuyorsa göze batmak değil insanların arasına karışmak isteyecektir. Ha, yani şüphe uyandıracak kadar sıradan birini arıyoruz dede Brovin. Fazla sıradan birini. Hayır seni aptal. Onu bakarak bulma şansımızın zerre kadar bile olmadığını söylemeye çalışıyordum. Başka önerisi olan bir dakika kadar yanımızdan akıp giden kalabalığı gözlerimizle taradık. Fakat Enohun haklı olduğu ortadaydı. Bu samanlıkta iğne aramaktan farksızdı. Belki de bilmiyorum ama insanlara sormalı istedim mi? Enoh güldü. Evet, pardon, garip güçleri veya becerileri olan birini mi arıyoruz. Kafasının arkasında ikinci bir ağzı olabilecek birini. Şu noktada ne yapılması gerektiğini kim bilirdi biliyor musunuz dedim. Eyüp. Enoch gözlerini devirdi. O öldü yoksa unuttun mu? Ama bize bir rehber bıraktı ya da elimize geçirebileceğimiz rehbere en yakın şeyi. Emma'nın bacaklarının arasından uzanıp Eyüp'in operasyon günlüğünü ayak boşluğundan aldım. Doğru yolda olabilirsin dedim Milard. 35 yıl boyunca Edge ile birlikte çıktıkları görevlerin her biri burada yazılı. Onlar da buna benzer durumlara düşmüş olmalı. Yalnızca onların ne yaptığını çözmemiz gerek. Böylece biraz dinlenip yarın buraya dönebiliriz dedim. O esnada iğneyi bulmak şöyle dursun samanlığı bile bulabilecek durumda değildim. Harika bir plan dedi Emma. Bir an önce uyumazsam sanrılar görmeye başlayabilirim. Biri geliyor, dedi Brovin dişlerinin arasında. Camdan bakınca sırım gibi beyaz bir adamın arabaya doğru yürümekte olduğunu gördüm. Pantolonun içine soktuğu polo yakıt siyah tişörtü, aynalı plastik gözlükleri ve tek elinde tuttuğu telsiziyle bize doğru seyirttiriyordu. Tam bir müdür muaminiydi. İsimleriniz, diye bağırdı havlarcasına. Merhaba, dedim sakin ve dost canlısı bir tavırla. İsimleriniz nedir? diye tekrar etti kabaca. Çıkar da ehliyetini göreyim. Biz bu okulun öğrencileri değiliz. Haliyle size hiçbir şey söylemek zorunda değiliz dedi Brovin. Elo suratını avuçlarının arasına gömdü. Seni aptal. Adam arabanın içine bakmak için eğilip telsizini ağzına götürdü. Merkez çevre güvenliği konuşuyor. Burada bilinmeyen bazı gençler var dedi. Sonra arabanın arkasının dolanıp plakamızı okumaya başladı. Arabayı çalıştırdım ve aynı anda biraz gaz verdim. Bu da motorun gürültüyle bağırmasına ve adamın erikilip geriye doğru yalpalamasına yol açtı. Bu gittikçe bel bağladığım bir numaraya dönüşmüştü. Adam kendini toparlayana kadar çoktan kaldırımdan uzaklaşmıştım. Bu adam içimde kötü bir his uyandırdı dedi Emma. Müdür mavinlerinin pek çoğu öyledir dedim. Ama sonra mideme ani keskin bir sancı verdi. Köşeyi dönüp okulun uzun duvarı boyunca yol alırken midemdeki sızıyı diğerlerinden saklama çabasıyla çenemi kenetleyip sırtımı kamburlaştırdım. Meselenin bir gölge olup olmadığını merak ettim. Henüz temas kurulmamış bu tuhafın içinde bulunduğu tehlike gölgelerle ilgili olabilir miydi? Derken sızı geldiği gibi aniden geçip gitti. Ve şimdilik düşüncelerimi Kendime saklamaya karar verdim. Evden getirdiğim Abe'in diğer hayatında çıktığı seyahatlerden gönderdiği kar postal destesine bakarak kafamızı dinleyebileceğimiz bir yer bulduk. New York bölgesinden gönderilmiş bir kar postal gördüğümü anımsadım. Ve okulla aramıza birkaç kilometre koyduktan sonra arabayı park edip karpostalı bulmak için desteği karıştırmaya başladım. Resimli tarafında çok ama çok eski ve ziyadesiyle alelade bir otel odasının fotoğrafı vardı. 9 yıl öncesinin posta damgası basılı olan arka yüzünde de otelin adı, adresi ve Abe'in bana yazdığı bir not bulunuyordu. Dönmeden önce burada birkaç gün kalacağım. New York City'nin az ötesinde sessiz sakin bir yerdeyim. Muhteşem olanakları var. Ne zamandır görmediğim dostlarımla da görüşeceğim. Buraya gelecek olursan biraz bu otelde kalmanı öneririm. Üşenmeden 203 numaralı odayı iste. Sevgilerimle. Büyük baban. Notunda bir şey fark ettiniz mi? Dedim Milhart. Biraz gelişi güzel yazılmış gibi dedem Emma. Neden hangi odada kaldığını söyleme zahmetine girmiş ki? Karşınızda şifrelerin en kolayı duruyor. Bir akrostiş. Bir ne? Dedim. Her satırın ilk harfini oku. Ne diyor? Gözlerimi kısarak nota baktım. Dö döngü. Vay canına dedi Brovin bakmak için öne eğilerek. Sana şifreli mesajlar bırakıyormuş dedim Milard. Hey gidi Eyüp seni mezarından bile kolluyor. Şaşkınlık içinde başımı iki yana sallarken karpostalı elimde döndürdüm. Teşekkür ederim büyük baba dedi usulca. Ama bizim döngüde kalmamıza gerek yok dedi Emma. Gölgelerden kaçmıyoruz. Yaşlanma tehlikesiyle burun buruna değiliz. Ve kendimizi yorduğumuza değmez. Evet, üstelik döngülerde bazı garip insanlarla karşılaşabiliyoruz dedi Brovin. İnsanlardan kaçalım demiyorum. Ama şu anda tek istediğim uyumak. Bence denemeye değer dedi Milard. 10.000 numaralı döngünün nerede olduğunu öğrenmemiz gerek. Orada yaşayan birileri... Yerini biliyor olabilir. Eno iç geçirdi. Orada bir yatak bulabildiğimiz sürece benim için sorun yok. Boynum arabada uyumaktan yarı yarıya kırıldı sayılır. Gitmek istiyordum ve sonucu belirleyecek oy da benimkiydi. Bu büyük ölçüde meraktandı ve Abe'in ayak izlerini takip ettiğimi bilmek hoşuma gidiyordu. Böylece arabayla Brooklyn'i geçip çift katlı devasa bir gergi köprüsünü aşarak Staten Island'a girdik. 20 dakika içinde mekana yani The Falls denen motele varmıştık. Bu her odada TV olmasıyla böbürlenen tabelası ve kalabalık sokağa açılan odalarıyla iki katlı peşmirde bir binaydı. Büroya girip 203 numaralı odayı istedik. Büro elemanı uzun boylu, uzun bacaklı, zayıf bir tipti ve bacaklarını masaya uzatmıştı. Dışarıdaki sıcak havaya rağmen üzerinde kalın Yünlü bir süreter vardı. Okumakta olduğu dergiyi elinden bırakıp bizi tepeden tırnağa süzdü. ''Neden o odayı istiyorsunuz?'' ''Çok metini duyduk?'' dedim. Ayaklarını masadan indirdi. ''Hangi klandansınız?'' ''Bayan Priglin'inkinden'' dedi Brovin. ''Hiç duymadım. O halde hiçbirindeniz.'' ''Buralardan değilsiniz.'' ''Otellerin amacı da bu değil mi?'' dedi Emma. Yakınlarda yaşamayan insanların barınma ihtiyaçlarını karşılamak. Bakın, genellikle yalnızca klan üyelerini oda kiralarız ama neredeyse bütün odalarımız boş. Haliyle sizin için bir istisna yapacağım. Sadece kim olduğunuza dair bir kanıt görmem gerek. Elbette dedim nüfus cüzdanımı çıkarmaya gelişirken. Öyle değil dedi. Kanıt istiyorum. Bence tuhaf olduğumuza dair kanıt görmek istediğini söylemeye çalışıyor dedi Milat. Tezgahın üzerine duran kartvizit kutusunu kaldırıp havada çevirdikten sonra gerisin geri yerine bıraktı. Görünmezden selamlar. Bu yeterli dedi büro çalışanı. Ne tür bir oda istiyorsunuz? Pek umursadığımız yok dedi Eno. Yalnızca uyumak istiyoruz. Fakat büro çalışanı çoktan masasının altından bol yapraklı bir klasör çıkartıyordu. Klasörü tezgahın üzerine koyup açtı ve seçeneklerimizi sıralamaya başladı. Şimdi elbette standart odalarımız var. Hoş odalar ama öyle pek şık sayılmazlar. Fakat esasında tuhaf misafirlerimize sunduğumuz özel konuklama seçenekleriyle ünlüyüzdür. Yer çekimi engelliler için bir odamız var. Sayfayı çevirdi ve bütün mobilyaları tavana sabitlenmiş bir odada gülümseyen suratlarla poz veren bir ailenin fotoğrafını açtı. Havada süzülenler buraya bayılıyor. Ağırlaştırılmış kıyafetlere ya da kemerlere ihtiyaç duymadan konfor içine dinlenebiliyor. Yemeklerini yiyebiliyor ve hatta uyuyabiliyorlar. Bir kurtla yatakta poz vermiş bir kızın fotoğrafını açtı. İkisinin de üzerinde pijamaları vardı. Her türden tuhaf hayvanın hoşça karşılandığı hayvan dostu odalarımızda mevcuttur. Tabii bunun için ev eğitimi almış olmaları 45 kilonun altında olmaları ve ölümcül olmadıklarının belgelerle kanıtlanması gerekmektedir. Bir sayfa daha çevirip hoş mobilyalarla döşenmiş bir yeraltı sığınağının fotoğrafını gözler önüne serdi. Aynı zamanda şey ateşli konuklarımız için de bir özel bir odamız var. Bakışları Emma'ya kaydı. Uykularında binanın geri kalanını yakıp küle çevirmemeleri için Emma bozulmuş gibi görünüyordu. Asla kendiliğinden tutuşmam. Yanımızda hayvan yok ve havada süzülmüyoruz. Büro çalışanının işi henüz bitmemişti. Köklere olan ya da kısmen ölü konuklarımız içinde hoş, kirli toprakla dolu bir odamız var. Garip odalarını istemiyoruz diye çıkış o. Alelade bir oda bize yeter. Nasıl isterseniz. Büro çalışanı kulesöre çarparak kapattı. Alelade bir oda. Fakat yanıtlamanız gereken birkaç soru daha var. Büro çalışanı bir form çıkarırken Eno homurdandı. Dumanlı bir oda mı olsun yoksa dumansız mı? Hiçbirimiz sigara içmiyoruz dedi Provin. Sigara içip içmediğinizi sormadım. Vücudunuzun herhangi bir yerinden duman tutuyor mu? Hayır. Dumansız. Formdaki kutucuğu işaretledi. Tek kişilik mi çift kişilik mi? Hepimiz aynı odada kalmak istiyoruz dedi Milard. Onu sormadım dedi büro çalışanı. Aranızda çifte olan var mı? Kötü ikizler, kopyalar, ayna kardeşleri. Eğer varsa hepsinin fotoğraflı kimliklerine ihtiyacımız olacak ve onlar için de ekstra ödeme alacağız. Yok dedim. Formu işaretledi. Kaç yıl kalacaksınız? Kaç yıl? Kalacaksınız? Sadece bir gecede de Emma. Bu da ekstraya girer diye homurdandı formu işaretlerken. Ardından başını kaldırıp bize baktı. Şu taraftan. Yılgın bir haldi bürosundan çıktı. Trafik gürültüsünün doldurduğu izbe bir açık hava koridoru boyunca onu takip ettik. Ve en nihayetinde hep beraber loş bir alet edevat odasında buluştuk. Bu bir döngü girişiydi. Bu defa odanın ne olduğunu önceden anladığımdan darbeye hazırlıklıydım. Dışarı çıktığımız yerde... Geceydi, soğuktu ve çıt çıkmıyordu. Büro çalışanı bizi eski hali günümüzdeki halinden çok daha derli toplu olan koridor boyunca gerisin yeri yürüttü. Burada daima gecedir. Misafirlerimizin istedikleri zaman uykuya dalmalarını kolaylaştırıyor. Bir odanın önünde durdu ve kapıyı bizim için açtı. Eğer bir şeye ihtiyacınız olursa döngü girişinin hemen ardında... Beni bulduğunuz masanın başında olacağım. Buz koridorun sonunda. O uzaklaşırken biz de içeri girdik. O da büyük babamın bana gönderdiği karpostaldaki resmin birebir aynısıydı. İçeride geniş bir yatak, korkunç perdeler ve üzerine duran turuncu renkli iriçe bir televizyon vardı. Duvarlar budaklı çam desenli duvar kağıtlarıyla kaplıydı. Desenler insanı az çok huzursuz eden sabit bir vızıltıyı... Alçak sesli bir radyo parazitini andıran bir uyumsuzluk yaratmak için birbiriyle çarpışıyor gibiydi. Odada bir çekyat, biri de katlanan bir çift kişilik bir karyolu olduğu için herkesin uyumasını yetecek yer vardı. Odamıza yerleştik. Biraz dinlendik ve ardından Milard'la birlikte çekyata oturup Evin günlüğünü gözden geçirmeye başladık. Eib ve Eich bizimkiyle ortak yanları olan çok sayıda göreve çıkmış dedi Milard. Karşılarına çıkan zorluklarla nasıl baş ettiklerini incelemek eğitici olabilir. Neyse ki Millard uzun araba yolculuğumuz boyunca günlüğü iki kez baştan sona okumuştu. Ve mesele ayrıntılar olunca öylesine keskin bir hafızası vardı ki günlüğün bir kısmını kolaylıkla hatırlayabiliyordu. 1960'lı yılların başlarına ait bir görev raporunu açtı. Eybe ve Ece tehlikedik bir tuhaf çocuğu Texas Panhandle'daki bir kasabadan tahliye eğitimi görevi verilmişti. Fakat çocuğun hangi kasabada olduğunu bilmiyorlardı. Peki araştırmalarına nereden başlamışlar diye sordu Milard gözleriyle raporu tararken. Yerel halkın arasına karışıp insanlarla konuşarak. Çok geçmeden civarda gezgin bir karnaval olduğunu duymuşlar. Sen de bilirsin ki karnavallar tuhafların araya kaynamak açısından kendilerini rahat hissettikleri türden yerlerdir. Karnavalı Amerillo'nun hemen dışında yakalamışlar ve tuhaf çocuğu da karnavalla birlikte seyahat eden kartondan yapılmış, tekerlekli, devasa bir filin içinde saklanırken bulmuşlar. Raporda filinde bir fotoğrafı vardı ve hakikaten devasaydı. Hatta evlerden bile yüksekti. Buna inanabiliyor musun dedi Milard gülerek. Bir Truva fili. Yani insanları mı sormuşlar dedi. Konuştuklarımıza kulak misafiri olan Eno. Dahice hafiyelik yöntemleri bu muymuş? Basit, dolambaçsız bir hafiyelik yöntemi dedi Milert. En iyisinden. Tamam dedim. Başka ne yapmışlar? Gazeteleri incelemişler dedi. Garip bir şekilde heyecanlanarak. İşte burada. Çok sayıda sayfayı çevirdikten sonra aradığı raporu buldu. Hızla görünmez olan genç bir kadın varmış. Henüz temas kurulmamış olanlardan biriymiş. Ve eğer benimle benzer şeyler yaşadıysa dehşete kapılmış olduğuna da kesin gözüyle bakabiliriz. Evin amacı kadını tamamen görünmez olmadan bulmak ve onu tercihen görünmezlerden oluşan yardımsever bir tuhaf klanına götürmekmiş. Fakat işi zormuş. Çünkü genç kadın önceki temas girişimlerinin hepsinden kaçınmayı başarmış. Ve onu gazeteler sayesinde mi bulmuşlar dedim. Ama nasıl? Bir bulvar gazetesinin manşetleri sayesinde genç kadının yerini tespit etmeyi başarmışlar. Bulvar gazeteleri pek ciddiye alınacak türden şeyler değildir. Ama bin yılda bir olsa da doğruluk kırıntısı içerirler. Bakın sayfayı çevirdi ve görev raporunun arkasını taşla tutturulmuş olan fotoğrafı gösterdi. Fotoğrafta sahilde birkaç çocuk ve buruşturulmuş vaziyette kumların arasına gömülmüş bir gazete görünüyordu. Manşet birazcık bulanık olsa da okunaklıydı. Gizemli çıplak bir kızdan bahsediliyordu. Bu makale sayesinde diye konuşmayı sürdürdü Milad. Genç kadının izini önce Kaliforniya'daki bir sahil kasabasına dek oradan da fotoğrafta gördüğümüz sahile kadar takip etmeyi başarmışlar. Kumsallar görünmez olmak için korkunç şehirlerdir. Çünkü kumlar ayak izlerinizi ele verir. Haneyle genç kadını Kendilerini tanıtmalarına ve ona neler olduğunu açıklamalarına yetecek kadar köşeyi sıkıştırmayı başarmışlar ve kadın da yardımlarını kabul etmiş. Gazeteler bizim hedefimiz hakkını hiç manşet atmamışlarsa ne olacak diye sordu emma ve kasabada karnaval kadar bariz bir şeye rastlayamazsak. Peki ya bizim hedefimiz hepsi birbirinden tuhaf görünümlü üç bin çocukla dolup taşan bir okuldaysa dedi en bu gibi durumlarda yani konumun bilindiği ancak başka ipucunun olmadığı durumlarda o bölgeye gidip halkın arasına karışmışlar. Ve tuhafın bir şekilde kendini ele vermesini beklemekle yetinirlermiş. Yani gözetlerlermiş dedim. Tıpkı filmlerdeki gibi. Gözetleme dediğin şey ne kadar sürer diye sordu Brovin. En azından birkaç hafta. Hatta kimi zaman daha fazla bile. Birkaç hafta mı dedi eno. Daha bile fazla mı? Bizim birkaç haftaya ihtiyacımız olmayacak dedim. Okula gideceğiz. İnsanlarla konuşacağız. Biraz sorup soruşturacağız. Sadece sizin insanların arasına karışabilmeniz gerekiyor. Bize verdiğin kapsamlı ve ayrıntılı sıradanlaşma anlaşma dersleri sayesinde bu tam bir çocuk oyuncağı olacak dedi Eno. Bu kinayeydi diye bağırdı Brovin. Eno parmağını ona doğrulttu. İşte şimdi anlamaya başladın. Eğer o kadar yorgun olmasaydım, ben kanepeye kıvrılmışken Emma'nın odanın öteki ucunda yatıyor olmasının garipliği yüzünden sabaha kadar gözüme uyku girmezdi. Aramızdaki mesafe bana hiç doğal gelmiyordu ve sessizliğin keyfini sürebildiğimiz nadir anlarda zihnimi bütünüyle işgal ediyordu. Fakat kafam yastığa değer değmez uyuya kaldım ve gözlerimi açıp da. Üzerime abanmış vaziyetteki Bronin'in beni omuzlarımdan sarstığını gördüğümde aradan yalnızca birkaç dakika geçmiş gibi hissettim. Oysa sekiz saat rüyasız bir şekilde göz açıp kapayınca yedek gitip gitmişti. Ve her ne kadar doğru düzgün dinlenememiş olsam da tekrar harekete geçmem vaktiydi. Okul birkaç saat içinde başlayacaktı ve tam bir günü araştırma yaparak geçirmeyi istiyordum. Uğruna zaman kaybetmeyi göze aldığımız tek şey duş almaktı. Saçlarımız yağlanmıştı ve kulaklarımızın içiyle tırnaklarımızın arası toz toprak doluydu. Artık bu kişi her kimse ona kendimizi tanıtırken tüm tuhafları temsil ediyor olacaktık. En azından arabada yatıp kalkıyor gibi görünmek istemediğimizde hepimiz hemfikirdik. İlk duşa giren bendim. Haliyle sonrasında biraz boş zamanım oldu. Ev ve E görünmez kızın vakasında yaptığı gibi gazeteleri incelemeye karar verdim. İnternet çağında olduğumuzdan artık bu tip şeyler daha kolaydı. Fakat yine de telefonumun çalışması için odadan çıkıp döngüyü terk etmek zorundaydım. Sıcak ve gürültülü günümüzde buz makinesinin yanında dikilerek okuldan bahseden yakın tarihli makaleleri hızlıca taradım. Kısa bir süre sonra Brooklyn Eagle'da birkaç hafta öncesine ait Beklenmedik güç kesintileri Con Edison'ı şaşırtıyor. Hoover Lisesi'nde sinirler gergin başlıklı bir makale buldum. Hikayenin ana fikri, auditoriumdaki bir sunum sırasında güpükündüz bütün elektriklerin kesilmiş olmasıydı. 800 çocuk aniden karanlığın ortasında kalmış, o esnada patlak veren karkışa sırasında bir izdiham yaşanmış ve yaralanmalar olmuştu. Bunun garip göründüğünü düşündüm. Elektrik kesintisinin nesini o kadar korkutucu bulmuşlardı ki. Bu gök gürültülü sağanak yağışların eksik olmadığı Flörideki okulumuzda sık sık başımıza gelirdi. Hal böyle olunca sayfada aşağı inerek o okula giden öğrencilerin yazdıkları yorumları tarımaya koyuldum. Ve meselenin elektrik kesintisiyle sınırlı olmadığını öğrendim. Jeneratörle çalışan acil durum ışıkları da yanmamıştı. Daha da garibi bir yorumcunun cep telefonunun feneri çalışmadı. Diğerlerininkinin de öyle yazmış olmasıydı. Birkaç dakika sonra elektrikler gelmişti. Fakat o zamana kadar olan olmuştu. Bana kalırsa bu hem elektrikle hem de pille çalışan cihazları devre dışı bırakan bir EMP'ye yani elektromanyetik dar benziyordu. Fakat hikayenin geri kalanı bu teoriye uymuyordu. Aynı günün ilerleyen saatlerinde kızlar tuvaletinde bir patlama meydana gelmişti. Tabi yorumcuların dediklerine bakılırsa tam olarak bir patlama da değildi. Bir flaş bombası infilak etmiş gibiydi diye yazmıştı öğrencilerden biri. Duvarlar falan yanmıştı ama hiçbir şey kırılmamıştı. Demek ki patlama hasarı yoktu. Bu da meselenin bombadan, alışılageldik bir patlamadan ya da yangından kaynaklanmadığı anlamına geliyordu. Peki orada ne olmuştu? İki okul çalışanının yaralandığı bildirilmişti. Patlama şüphelisi kız öğrencilerden biriydi. Fakat yaşı küçük olduğu için adı verilmemişti. Olay yerinden kaçmıştı ve sorgulanmak üzere aranıyordu. Okulun iki erkek çalışanının kızlar tuvaletinde ne işi vardı? Makalede bununla ilgili herhangi bir yoruma yer verilmemiş olsa da yorumculardan biri lafını esirgememişti. Sapıklar! Döngüye döndüm. Odamıza girdim ve öğrendiklerimi diğerlerini anlattım. Bana tuhaf bir olay gibi geldi dedi Brovin. Emma coşkuyla saçlarını kurutmakta olduğu banyonun kapısından kafasını uzattı. Eğer öyleyse dedi saç kurutma makinesi yüzünden titrek çıkan sesiyle. O hal elektriğe hükmedebilen birinin ardımızı varsayabiliriz. Ya da ışığa dedi Milard. Yani işe insanlarla o güne dair konuşarak başlamalıyız dedim. Onlara neler hatırladıklarını ve kimlerin olaya müdahil olduğunu soralım. Niseler delikodu fabrikaları gibidir. Tek yapmanız gereken birileriyle çabucak arkadaşlık kurmak ve insanların birbirlerine çamur atmaya yönelik doğal eyleminden faydalanmak olacak. Kendi sesimi duyunca söylediklerimin kulağa biraz saçma geldiğini fark ettim. Çabucak arkadaşlık kurmak mı? İki senedir liseye gidiyordum ve hep topu bir arkadaş edinebilmiştim. Belki şüpheli kızın kim olduğunu bilen birileri çıkar dedi Brovin. ''Şu tuvalet yangınından kaçanın.'' ''Belki güvenlik kamerası kayıtlarını ele geçirebiliriz.'' dedi Heno. Aradığımız kişi her kimse bir hayli güçlü birine benziyor dedi Emma. ''Şüphesiz.'' dedi Milard. Kumaş pantolonla gömlek giymiş, kafasına da gazete dağıtan çocukların taktığı türden bir kasket geçirmişti. Eğer onu avlamaya kalkıştılarsa tüm bu kovalamacaya değer bir olmalı. ''Yani evet, ben de güçlü olduğunu düşünüyorum.'' Ve muhtemelen tehlikeli de. Eğer onu bulduğunuzdan şüphelenirseniz doğrudan temas kurmayın. Hemen geri kalanımızı uyarın ve en doğru hamleye birlikte karar verelim. Sen niye giyinmeye zahmet ettin ki diye sordum. Birkaç dakikaya buradan ayrılacağız. Bazen giyinmeyi özlüyorum. Ayrıca pişik de başıma dert olabiliyor. Diyelim ki aradığımız kişiyi bulduk dedi Eno. Sonra ne yapacağız? Ona... ''Bizimle gel, seni bir zaman döngüsüne götürmemiz gerek mi?'' diyeceğiz. ''Neden olmasın?'' dedi Brovin. ''Çünkü kulağa delice geliyor.'' ''Daha önce kimsenin onunla temas kurmadığını unutmayın.'' dedim. Yani zaman döngüsünün ne demek olduğunu ya da tuhafın ne anlama geldiğini bilmediği gibi, dünyada onun gibi başkaları olduğundan da bir haber. Hiçbir şey bilmiyor. Enos spor ayakkabılarını ayağına geçirmiş, Ayaklarını yeni ayakkabılarının içinde hareket ettiriyordu. Ah çok elastikler. Jacob'la tanıştığımızda o da hiçbir şey bilmiyordu. Ama bu hiç sorun olmadı dedi Brovin. Aklımı kaçırdığımı sanmıştım dedim. Ve sonra Emma bana saldırdı. Az kalsın gırtlağımı kesecekti. Hortlak olduğunu sanmıştım diye bu arada Emma Banyo'dan. Ne yapalım? Sizinki engebeli bir başlangıç olmuş dedi Brovin omuzlarını silkerek. Ama şimdi birbirinize aşıksınız. Çantamı toplamakla meşgulmüşüm gibi davrandım. Eno ve Milart ise onu duymazdan geldiler. Brovin aklı karışmış gibi görünüyordu. Ne dedim şimdi ben? Emma banyodan çıktı. Kum rengi saçlarını gevşek bir at kuyruğu şeklinde toplamıştı. Gözlerini iyiden iyiye ortaya çıkaran açık yeşil bir bluz, üzerine kusursuz bir şekilde oturan koyu renkli bir kot ve bluzunun rengiyle tezat içindeki Reebok marka ayakkabılarını giymişti. O anda hissettiğim özlemin verdiği acı öylesine derin ve güçlüydü ki bakışlarımı başka yere çevirmek zorunda kaldım. Orta karar bir Amerikan aksanıyla çocuklar insanların arasına kaynamaya hazır mısınız diye sorduk. Robin abartılı bir tavırla iki baş parmağını birden havaya kaldırdı. Hem de nasıl? Fıttırıyorum. Aksanı sert ve garipti. Bu harika olacak dostum. Onu dinlemek bile tüylerimi diken diken ediyordu. Belki her zamanki aksanınla konuşsan daha iyi edersin. Sokak ağzından da vazgeç. Alt dudağını sarkıttı ve baş parmağını aşağı bakacak şekilde döndürdü. Üzdün.